Global Population Speak Out Projesi Termodinamik kanunları her türlü teknolojiyi hem insanın ürettiği hem de doğanın teknolojilerini kısıtlamakta. Bu ister kapitalist olsun, ister komünist, ister sosyalist ya da faşist, tüm ekonomik sistemler için de geçerli bir durumdur. Fiziksel manada hiçbir şey yaratıp yok etmiyoruz, yani üretmiyor ya da tüketmiyoruz, sadece dönüştürüyor ve yeniden düzenliyoruz. Sistemin bir kısmında gerçekleştirdiğimiz daha büyük bir düzenlemenin, yani insan ekonomisinin kaçınılmaz bedeli, başka bir yerde, yani Doğal çevrede çok daha büyük bir düzensizliğe ve kargaşaya sebep oluyor. Herman E. Daly Aşırılıklar gezegeni Aşırı kalkın, aşırı nüfus, aşırı hedefler Bir mesel, bir cümle, bir fatura Global Population Speak Out Projesi